Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelina ve'l ahirin ve ila cem'il emiyyi ve'l mursalin ve ila cem'il evliyayi ve'lhamdülillahi rabbil alamin Haberaber aşık aşık maşruhi anlamına çalışıyorduk Allah'ı neden sevmemiz gerektiğini Allah'ın isimleri üzerinden, El Esmaul Husna üzerinden anlamaya çalışıyorduk. Nüzul sırasına göre anlamaya çalışmıştık zaten. En son Allah'ın En Nesir ismini anlamaya çalıştık. Allah yardım edendir. Kuluna hayırda yardım edendir. Şerde değil, yanlışta, günahta değil hayırda yardım eder eğer Allah kuluna hayırda yardım etmezse kulun hayrı kazanması asla mümkün değildir mümkün olmaz her konuda hayır olan her konuda Allah mutlaka kuluna yardım eder öyle ki imtihana tabi tutarken kulü kazansın diye imtihana tabi tutar Hayat baştan sona imtihandır. Hangi imtihana tabi tutarsa tutsun, o kul için mutlaka sonuç itibariyle hayırdır. O hayri kazansın diye ona yardım eder. Ama kul Allah'a göre bakmayınca, Allah'a göre anlamayınca, imtihani anlamayınca, kazanma imkanını anlamayınca kendi aklına göre, bilgisine göre birilerine göre, nefsine göre hareket eder. Dolayısıyla hayri kaybeder. Ama hayri kazansın diye Allah mutlaka ona yardım da eder. Ama tercihi bir de kuluna bırakmış. Eğer kul hayri tercih etmezse Allah ona zorla hayri yaptırmaz. Çünkü ona irade vermiş, tercih etme hakkı vermiş. Eğer onu zorlarsa bu durumda iradesini yok saymış olur. Allah kuluna verdiği iradeyi, tercih hakkını yok saymaz. Dolayısıyla hayrı da şerri de önüne koyduğunda, hayrı tercih etmesi için ona yardım eder. Tam tersine de şerde de şeytan ona yardım eder. Nefsi ona yardım eder ile de şunu yap der, bu arada kul kendi tercihini yapar, ya Allah'ın kendisi için tercih ettiği hayrı tercih eder ya da şeytana uyar, nefsine uyar, aklına uyar, kendine göre doğru yapmaya çalışır, dolayısıyla kaybeder. Hayır Allah'tan, şer kullandır. Allah hayırda yardım edendir, şerde değil. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, hayırda birbirinize yardım edin. Küfürde, günahta, nifakta şirkte değil dedi. O konularda birbirinize yardım etmeyin. Şeytanın durumuna düşmeyin dedi. Allah kuluna hayırda yardım edendir. Dolayısıyla sevilmeye layık olandır. Eğer biri bizim için sürekli hayrı ister ve bize yardım ederse onu sevmemiz gerekmez mi? Onun için Allah en nesirdir. Hayırda kuruna yardım edendir, sevilmeye de layık olandır. Allah fatırdır, hâlıktır, yoktan yaratandır, tek yaratıcı olandır. Eğer Allah'ın bizi yarattığına iman ettiysek, inandıysak, iman ettiysek bu durumda bizi yaratanı sevmemiz gerekmez mi? Her şeyi insan kendisi için sever, kendisi için. Ama asıl sevilmeye layık olan kendisi değil, kendisini yaratandır. Kendisini yaratan kendisinden önce gelir. Allah dilemeseydi, takdir etmeseydi, sevmeseydi, yaratmasaydı hiç olmazdı zaten. Bu durumda kendisini, yaratanı sevmesi gerekmez mi? Evet, Allah halıktır, Allah fatırdır, yoktan yaratandır, kendinden varlık verendir. Kuruna kendinden varlık verendir. Eğer kul Allah ile varsa, Allah kendinden ona hayat vermişse, varlık vermişse, kendi sıfatlarını ona ihsan etmiş, ikram etmişse, sevilmeye layık olmaz mı? Asıl sevilmesi gereken Allah değil midir? Allah adirdir, gücü her şeye yetendir, dilediğini takdir edip yaratandır. Bu arada Kula da kudretinden, adir isminden ikram ediyor. O da kendi iradesiyle tercihini yapıp bir şeyler yapabilsin diye. Nasıl ki Allah kendi iradesinden irade vermişse, varlığından varlık vermişse, sıfatlarından sıfatlar vermişse, Aynı şekilde kudretinden de kudret vermiş. Kadir isminin tecellisiyle tecelli edip kudret vermiş. Güç vermiş yani. Ondaki güç Allah'a ait. Allah ikram etmiş onu, ihsan etmiş. Yoksa gücü hiçbir şeye yetmezdi. Eğer Kadir ismiyle tecelli edip kudretinden ihsan etmeseydi, ikram etmeseydi. Kudretinden ikram eden, varlığından varlık veren Allah sevilmez mi? Sevilmesi gerekmez mi? Allah ganidir, zengin olandır. Gani hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Ama yarattığı bütün mahlukat kendisine muhtaçtır. Bütün varlık kendisine varlık itibariyle öncelikle muhtaçtır. Eğer o onu varlıkta tutmasa, yaratıp O'na varlık verip varlıkta tutmasa var olmazdı. Varlık itibariyle Allah'a muhtaçtır ama Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hiçbir şeye muhtaç değilken neden yaratmış? Mutlaka bir muradi vardır. Bu soruya mutlaka cevap vermek gerekir. Eğer Allah gani ise, her şeyden alemlerden müstahni ise, hiçbir şeye ihtiyacı yoksa neden yaratmış? nedir cevabı? Sevdiği için. Neyi sevdiği için? Kendini sevdiği için. Kudretini görmek istediği için. Kudretini anlayacak, varlığını anlayacak, kendisini anlayacak, tanıyacak, insanı sevdiği için. Hazreti insani sevdiği için. Bütün varlıktan murat, Hazreti insandır. Allah'ın muradi Onun üzerinde kendi kudretini güzelliğini görmek istiyor, bununla beraber onun da kendisini görmesini istiyor, tanımasını istiyor, iman etmesini, sevmesini istiyor. Yani kulunun imanını seviyor, guru'nun kendisini sevmesini seviyor. Hiçbir şeye mühtaç değildir ama kendini seviyor. Dolayısıyla kendisini sevecek, iman edecek, kendi güzelliğini üzerinde gösterecek, ayna olacak Hazreti İnsan'ı seviyor, varlıktan, yaratılıştan, murat budur, gaye budur. Yoksa mesele, Allah bizi dünyaya göndermiş, imtihana tabi tutuyor, güzel yaparsak cennete, yanlış yaparsak cehenneme gönderiyor değildir, Allah'ın da bir muradı var. İnsana düşen nedir? Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşsin diye hayatı yaşamaktır. Yani Allah'a iman etmektir, Allah'ı sevmektir. Her konuda, ya Rabbi sen benden ne istiyorsun demektir. Ben senden şunu istiyorum, bunu istiyorum değil. Ya Rabbi sen benden ne istiyorsun, beni nasıl görmek istiyorsun demektir. Hazreti insan olmak bu demektir. Allah'a kul olmak, abd olmak bu demektir. Ya Rabbi sen benden ne istiyorsun? Ben senin benim üzerindeki muradın gerçekleşsin diye ne gerekirse yaparım. Dediysen kul olmuşsun, kulluğu kabul etmişsin. Yoksa ya Rabbi dünyada senden şunu şunu istiyorum, şunlarda da şöyle şöyle olmasın. Ahirette de cenneti istiyorum, en büyük nimetleri istiyorum demek kulluk değildir. Kulluğu anlamak değildir. Eğer kul Allah'a sen benden ne istiyorsan, benim nasıl olmamı istiyorsan, ben öyle olmak istiyorum derse, Allah da kuluna cevap olarak ne der? Kulum sen benden ne istiyorsun? <gülüyor> alacağı cevap budur. Ne zaman gönül bu hale geldiyse Allah'tan alacağı cevap budur. Kulum sen benden ne istiyorsun? Kuli her ne isterse Allah onu ihsan eder, ikram eder. Hem dünyada hem ahirette bu böyledir. Artık onda herhangi bir istek kalmadığı için, bütün isteklerini Allah'a teslim ettiği için. Muradı, Allah'ın muradı gerçekleşsin diye olduğu içindir bu. Yoksa kendisinde dağ gibi nefis varken, türlü türlü arzular, istekler varken Allah'tan böyle bir cevabı alamaz. Dua eder eder de kabul olmaz. Sonra ben dua ettim, kabul olmadı der. Eğer sen Allah'ın senin için takdir ettiği en hayırlıdır, en güzeldir, en doğru olandır. Bunu anlamadınsa, kendin için tercihi sen yaptınsa ben Allah'tan daha çok biliyorum demiş oluyorsun ki bu kulluk değildir. Bu iman değildir. Bu Allah'ı anlamak değildir. Kendini anlamak değildir. Allah ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun onu sevmesi gerekir. Muamele yapanı sevmesi gerekir. Muamele yapandan dolayı yapılan muameleyi de sevmesi gerekir. Ya Rabbi ne kadar güzel yapıyorsun. Senin yaptığın en güzeldir. En hayırlı olandır. Demesi gerekir ki kul olsun, olmuş olsun, Allah'ı tanımış olsun, anlamış olsun, sevmiş olsun. Allah'ın hakkını takdir etmiş olsun. Yoksa ne burada ayet-i kerimede? onlar Allah'ın hakkını takdir edemediler, anlamamış Allah'ı, tanımamış, bilmiyor. Kendisi için tercih ettiğini en hayırlı olarak görüyor, Allah'ın kendisi için takdir ettiğini, tercih ettiğini hayırlı olarak göremiyor. Yani Allah'ı kendisi kadar bile hayır olarak göremiyor, kerim olarak göremiyor, Rahman ve Rahim olarak göremiyor demektir bu, bu Allah'ı bilmemek. Anlamamak, tanımamaktır. Aklımızı kullandığımızda, bunun böyle olduğunu görürüz ve anlarız. Evet, Allah ganiidir, bütün alemlerden müstaghniidir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, bütün varlığın kendisine muhtaç olduğu zatdır. Onun için sevilmeye layık olan Allah'tır. Allah şekurdur. Şükrün karşılığını verendir. Şükredenleri sevendir. Allah ait kelime de öyle buyuruyordu, Allah şükredenleri sever. Andolsun ki eğer şükrederseniz nimetlerimi arttırırım. Ama şükretmez, nankörlük ederseniz azabım çok şiddetlidir dedi. Çok şiddetli azap ne demekti? Nimeti alır nimete şükretmediğin için nimeti, elindeki nimeti alır, o sana azap olur. Niye? Şükretmediğin için. Allah'a teşekkür etmediğin için. Nimete vesile olana teşekkür etmediğin için nimetten mahrum kalırsın. Nimet'i hak etmenin karşılığı Allah indinde şükürdür. Teşekkür etmektir yani. Bu da sadece dilimizin Ya Rabbi şükür demesi değildir. Her nimet her nimetin şükrü cinsiyle yapılır. Yani mal vermişse malınla şükretmen gerekir. Allah yolunda infak etmen gerekir, ikram etmen gerekir. O nimeti üzerinde taşıman gerekir, üzerinde göstermen gerekir. Ya Rabbi sana şükürler olsun nimeti senin yolunda harcadım deyip şükretmek gerekir. Allah eğer sıhhat vermişse, afiyet vermişse, sağlık vermişse, evet, sağlığını, sıhhatini, afiyetini Allah yolunda yani zamanını, vaktini harcaması lazım ki beden nimetine şükretmiş olsun. Her bir uzun nimeti böyledir, yani göz nimetini hikmetle bakman lazım, onunla Allah'ın ayetlerini okuyup anlamaya çalışman lazım, afaktaki, enfusteki ayetleri okumaya çalışman lazım ki gözün şükrü olsun, yoksa Hikmetle bakmamışsın. Ayetleri okumaya, anlamaya çalışmamışsın. Gözünle gidip boş boş bakmışsın. Harama bakmışsın. Yanlışa bakmışsın. Gözün şükrü olmaz. Yani hangi nimeti vermişse o nimetle ona şükretmen gerekiyor. Gönül vermiş iman edelim diye. Onu sevelim diye. Onun için sevelim diye vermiş onu. Eğer onu nefsin arzuları, istekleri yolunda kullanırsa... Nefsin istediklerini seversek, Allah'ın sevdiğini değil de sevmediğini seversek, bu durumda gönlün şükrünü eda etmiş olmuyoruz. Allah şekurdur, şükrün karşılığını verendir. Yani teşekkür edince o nimeti arttırandır. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyor aleyhissalatu vesselam, iki gönü misavi olan, eşit olan ziyandadır. Mümin mutlaka her gün biraz daha ilerler, Allah'a yaklaşır biraz daha manevi olarak büyür yani yerinde saymaz, eğer biri Allah'ı sevdiyse, Allah için sevdiyse, Allah'ın sevdiğini sevdiyse, Allah'ın kendisi için takdir ettiğini sevdiyse her gün biraz daha büyür, manevi olarak biraz daha Allah'a yakın olur, yaklaşır, gönül itibarıyla yaklaşıyor çünkü. Eğer her gün biraz daha büyümüyorsa ziyan etmiş demektir, hayatını ziyan etmiş, zayi etmiş demektir. Şükretmezseniz azabım çok şiddetlidir buyurmuştu. Allah nankörleri sevmez dedi, şükürsüz olanları sevmez dedi. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Nimete vesile olana, nimeti getirene teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Evet. İnsanlara teşekkür eden bir kul. En ufak bir nimetin bile, iyiliğin, güzelliğin bile teşekkürünü yapan bir kul. Evet. Allah şükredenleri sever buyurdu. Kula şükrediyorsa bu durumda Allah'a da şükreder. Etmiyorsa, teşekkür etmiyorsa Allah'a da şükretmiş olmaz. Azabım çok şiddetlidir dedi. Nasıl? Nimeti alarak. En büyük nimet insan için iman nimetidir. Allah'ı sevme nimetidir yani. Allah için sevme nimetidir. İman nimeti. Eğer kur iman nimetinin kıymetini bilmezse, buna vesile olana şükretmez, teşekkür etmezse, onu kaybeder. Nimetin şükrü aynı zamanda nimeti korumaktır. İmanı korumaktır yani. Onu öyle gelişi güzel düşüncelerle, gelişi güzel laflarla, sözlerle onu kaybetmemek gerekir. Eğer biri o nimetin kıymetini bilmezse onu kaybeder. İman nimetinin kıymetini bilmezse, muhabbetin kıymetini bilmezse onu kaybeder. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyor diye vesselam müminlerle ilgili ayet indiğinde ayetler indiğinde Allah iman çok şiddetli Allah'ı sevmektir diye beyan ettiğinde tekrar tekrar anlatmıştık bir topluluk geliyor, iman etmeye geldik ya Resulullah deyip, iman ediyorlar. Resulullah Efendimiz onlara imani, İslami, ihsani anlatıyor. Onlar da biz iman ettik diyorlar. Allah ayeti indiriyor, biz iman ettik demeyin. Çünkü iman daha kalbinize dahil olmadı. İman daha kalbinize girmemiş. Biz de Müslümanlardan olduk. İslami kabul edenlerden olduk. İslami kabul ettik değil ama biz iman ettik demeyin. Çünkü iman daha kalbinize dahil olmalıdır. Ayetin devamı var. Allah hiç kimsenin emeğini izah etmez dedi. Madem ki İslam'ı kabul ettin, imanı kabul ettin, ispatla o zaman. İspatla. Eğer ispatlarsan iman senin kalbine gidecek. Sahabe bu arada sordu. Ya Resulallah, iman bizim kalbimize girmiş mi, girmemiş mi? biz de müminlerden miyiz yoksa İslami kabul etmiş olanlardan mıyız Resulullah Efendimiz buyurdu bunun arametleri vardır eğer iman bir kalbe girerse iman bir nurdur Allah onu insanın kalbine indirir eğer Allah bir kulun kalbine imanı indirirse iman nurunu indirirse o kul Allah'ı sever Allah için sever. Hatta bir de örnek verdi. En yakını olsa bile, o iman etmemişse, Allah'ı sevmiyorsa, o da onu sevmez dedi. Allah'ı sever, Allah için sever. Mümini sever. iman ehlini sever. Onun imanı, onun imanını seviyor. Bu onun birinci alametidir dedi. İkinci alameti dedi, bu imandan sonra o kul ateşe düşmekten korkar gibi küfre düşmekten, bu imanını kaybetmekten korkar dedi, öylesine bu imanına sarılır dedi. Allah'ı sevmeye sarılıyor. Onu kaybetmemek için ona sarılıyor. Onu kaybetmektense ateşe düşmeyi tercih ediyor. İman böyle, böyle bir şey, böyle bir nimet. Onun için imanı korumak gerekir. O sevgiyi, Allah'a olan sevgiyi, muhabbeti korumak gerekir. Allah için Olan sevgisini korumak gerekir. Öyle kendi kendine olan bir şey zannetmemesi gerekir. Onu kaybeder, sonra onu arar ama bulamaz. Niye? İmana karşı şükürsüzlük yapmış. İman nimetinin şükrünü yapamamış. Bunun şükrünü nasıl eda etmesi gerekir? Allah'a imana davet etmekle. Allah'ı sevmeye davet etmekle sevdigini ispatlamaya çalışıp sevdigini ortaya koymakla şükrünü eda eder. Evet Allah şükürdür. Şükredilmeye, teşekkür edilmeye layık olandır. Şükrün karşılığını verendir. Kul şükredince o nimeti arttırandır. İman nimetine şükreden imanını arttırır. Ama şükretmeyende Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İmanını kaybeder. Bu ona en büyük azaptır. Nimetini kaybetmek en büyük azap olur ona. Allah halimdir. Yumuşak muamele yapandır. Hilmiyle, yumuşaklıkla muamele edendir. Eğer Allah kullarına yumuşaklıkla muamele etmese, halim olmasa, hilmiyle muamele etmese, anında yaptıklarının karşılığını, cezasını verse, ne buyurdu ayet Allah insanların günahlarına göre onlara muamele etseydi, yeryüzünde canlı varlık bırakmazdı, buyurdu. Demek ki, yaptıklarına, günahlarına göre muamele etmiyor. Neye göre muamele ediyor? Halim olarak, hilmiyle muamele ediyor. Yumuşaklıkla muamele ediyor. Bir katayı günde bin defa da işlese, Kul estağfurullah, estağfurullah azim dediğinde, Ya Rabbi tevbe dediğinde, beni mağfiret et dediğinde ne yapar? On istiler, olmamış gibi ona muamele eder, hilmiyle muamele eder. Yanlış yapar, gazabı hak eder, ama hilmiyle muamele etmeye devam eder, rızkını kesmez, rızkını vermeye devam eder. Kafir olur, müşrik olur, rızkını vermeye hilmiyle muamele etmeye devam eder hayatının sonuna kadar son nefesine kadar ona iman etme imkanını vermeye devam eder. Niye? Allah halimdir çünkü. Allah'ın isimlerini öğrenmeye, anlamaya çalışırken kulun bir de kendine bakması gerekir. Aslında bir de insani, Hazreti insani anlamaya çalışmamız gerekir ki Hazreti İnsan demek kamil insan demek, Allah'ın isimleri üzerinde tecelli eden kul demek. Abd demektir. Bakacağız biz de şükür olmuş muyuz, olmamış mıyız? Şekur olmuşsak, şükreden bir kul olmuşsak, şükrün karşılığını bir de veriyorsak, bu durumda sevilmeye layık olmuş oluruz. Allah'ın sevgisine layık olmuş oluruz. Çünkü Allah bize nazar ettiğinde ismini üzerimizde seviyor. Kendini üzerimizde seviyor. Kendi güzelliğinin üzerimizde tecelli etmesini seviyor. Başka türlü Allah'ın sevgisi kazanılmaz. Fıtrat itibariyle yaratırken bütün bu isimleri vermiş zaten, bu isimleri kemale erdirmeye gelmişiz. Hayatı yaşarken, imtihana tabi tutulurken Allah'ın isimlerini üzerimizde gösteririz. Allah o isimleri üzerimizde kemale erdirir, Allah'ın sevgisine layık olmuş oluruz. Evet. Allah Halim'dir, Hilm ile muamele edendir. Bakacağız kendimize, biz de acaba Allah'ın kullarına, mahlukata, hatta kendimize Hilm ile muamele ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Yoksa bir hata yapana hemen kızıyor muyuz? Yanlış yapanı eleştirip, çekiştirip, yeriyor muyuz? Yani Hilm ile mi muamele ediyoruz, yoksa Allah'ın Halim ismi üzerimizde tecelli etmemiş mi? Bakıyoruz. Buna da bakmamız gerekir. Evet, halim olan, şekur olan Allah sevilmeye layık değil midir? Allah hafidir. Lütufkar olandır. Lütfuyla muamele eden lütfundan ihsan edendir. hem kendisi gizli olandır, hem de en gizliyi bilendir. Bu, kendini ne kadar gizlerse gizlesin, onun hem maddi, hem manevi ihtiyacını en iyi şekilde bilip, lütfünü yapandır. Hiç kimseye açmadığı sırrını, kendisinden bile gizlediğini, hatta kendisinin bile bilmediği sırrını evet, bilendir. Muameleyi de ona göre yapandır. Lütfünü, ihsanını, ikramını ona göre yapandır. Yani iş bize kalsa, biz kendimizi bile anlamamışız demektir. Çünkü hafi olan Allah'tır. Bizim ihtiyacımızı da en iyi bilendir. Lütfünü, ikramını da ona göre yapandır hafi olan Allah bu durumda sevilmez mi bize bizden daha yakın bizi bizden daha iyi bilen ihtiyacımızı eksikliğimizi bizden daha iyi bilen ve lütfünü ikramrıyı ona göre yapan Allah sevilmeye layık değil midir Allah hayırdır bizzatihi hayırdır hem zatıyla hayırdır sıfatlarıyla hayırdır ef'aliyle, fiilleriyle, isimleriyle hayrıdır. Ne yaparsa yapsın, neyi yaratırsa yaratsın, kuluna hangi muamelede bulunursa bulunsun, o hayrıdır. Hayr, Allah'ın ismidir. Allah bütünüyle hayrıdır. Şer nereden geliyor? Şer de kul hayırda durmayınca, Allah'ın hayrından kaçınca, Allah'tan yüz çevirince şer olur. Şer bizatihi varlık değildir. Yaratılmış değildir. Ama hayır bizzatihi varlıktır ve yaratılmıştır. Yani ışık güneşten kaynaklanır, lambadan kaynaklanır, aydınlık, yaratılmış vardır, mevcuttur. Ama karanlık, ışık olmayınca karanlıktır. Bizzatihi varlık değildir karanlık. Şer de öyledir. Hayr bizatihi vardır ama şer bizatihi yoktur. Hayrın olmadığı yerde şer vardır. Yani ışığın olmadığı yerde karanlık vardır. Dolayısıyla şer Allah'a isnat edilmez. Harşa. Hayrı da şerri de Allah yarattı denmez. Hayrı yaratan Allah'tır. Hayrdan kaçan karanlıkta kalır. Şer kuldandır. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, bütün hayırlar size Allah'tan, bütün şerler, kötülükler kendi nefsinizdendir. Hayırdan kaçtığınız için, nurdan kaçtığınız için, aydınlıktan kaçınca karanlıkta kalırsın, şer karanlıktır. Allah hayrın yaratıcısidir. Bütünüyle hayr olandır. Her işi, her muamelesi, her tecellisi hayr olandır. Yani tek kelimeyle Allah saf güzelliktir. Saf sevilmeye layık olandır. Bir yerde eğer şer varsa orada hayır olmadığı içindir. Kul hayırdan kendini mahrum bırakınca, Allah'ın çizdiği sınırdan dışarı çıkınca, Allah'tan kaçınca, Allah'tan yüz çevirince şerre düşer. Bu şerrin bizatihi varlık olduğu için değil. Orada hayrın olmamasından dolayıdır. Kaderi böyle anlamak lazım. Takdiri böyle anlamak lazım. Evet. Takdir Allah'ındır. Kadir olan Allah'tır. Her şeye kaderini koyan, bir ölçü koyan O'dur. Ama takdir ettiği her ne varsa o hayırdır, o rahmettir, o ikramdır insan için. Saf güzelliktir yani. Ama insan Allah'ın hayrından kaçınca, rahmetinden kaçınca, ikramından kaçınca şerre düşüyor. Dolayısıyla şer ne dedi? Kendi nefsinizdendir dedi. Sen Allah'tan kaçtın. Şerri Allah'a isnat etme. Bu küfür olur. Bu şirk olur. Bu Allah'a karşı yapılmış en büyük saygısızlık olur. Onun için Amenti'yi okurken de Allah imanın şartını 5 olarak belirledi. Burada kadere iman yoktu. Kader bütün hayatı kapsıyor. Her anımızı kapsıyor. Allah her şeye kaderini koymuştur dedi. Ölçüyü koymuştur. Koyduğu her ölçü hayırdır insan için. <gülüyor> Neyi yap dediyse hayırdır. Neyi yapma dediyse onun için şerdir. Allah'ın senin için takdir ettiğini bırakıyorsun. Yapma dediğini yapıyorsun. Sonra şerri de Allah'a isnat ediyorsun. Bu Allah'a karşı yapılmış en büyük saygısızlık olur. Onun için Amin okurken ne diyoruz? Hayrihi ve şerrihi minallahu Teala demiyoruz. Hayrihi, şerriyi okumuyoruz. Minallahu Teala vel ba'su badem mevti diyoruz. Hayır Allah'tandır. Şer, şer benim kendi nefsimden. Kendi nefsimden Allah'a kaçışımı şirkimi, köfrümü nasıl Allah'a mal ederim isnat ederim ya da hiç bu yakışık alır mı böyle bir şey evet Allah hayırdır zatıyla hayırdır, sıfatlarıyla hayırdır, isimleriyle hayırdır fiilleriyle, efaliyle her işiyle hayırdır yani Allah saf hayır, saf rahmet saf güzelliktir evet hayır olan Allah sevilmeye layık değil midir Allah Gafardır. Tekrar tekrar işlenen günahı mağfiret edendir. Gafur her türlü günahı mağfiret eden gıffar, aynı günahı kul tekrar tekrar işledikçe mağfiret edendir. Tekrar tekrar işlenen günahı mağfiret edendir. Resulullah Efendimiz buyuruyor da vesselam, Sahabe sormuştu, ya Resulallah, günah işliyoruz, tövbe ediyoruz, aynı günaha bir daha düşüyoruz. Bir daha tövbe ediyoruz, bir daha düşüyoruz. Yani biz kendi kendimizi kandırıyor muyuz? Nasıl yapalım? Yoksa tövbe etmeyelim mi? Bu arada şeytan hele yapıyor tabii. Sen yani dalga mı geçiyorsun? Nasıl olsa bir daha işleyeceksin. Niye tövbe ediyorsun? Niye istiğfar ediyorsun deyip vesvese verir. Resulullah Efendimiz buyurdu ki vesselam, Allah ayet-i kerimede buyuruyor Allah günahta ısrar edenleri sevmez. Ayette bu. Günahlarda ısrar edenleri sevmez. Sahabe diyor ki işte ısrar ediyoruz. Buyurdu ki Resulullah Efendimiz öyle değil. Günahta ısrar etmek bu değildir. Günahta ısrar etmek günahı işledikten sonra yanlış yaptıktan sonra tövbe etmemektir. ''Bir kul bir günahı günde bin defa da işlese, her defasında tövbe etse, istiğfar etse günahta ısrar etmiş olmaz.'' dedi. Şeytan hile yapıyor, nasıl olsa bir daha işleyeceksin, tövbe etme diyor. Öyle değil. Bin defa da işlesen, bin defa tövbe etmen lazım ki günahta ısrar etmiş olmayasın. Allah'ın sevgisini kaybetmiş olmayasın. Buyurdu ki, Allah buyuruyor Resulullah Efendimiz, bir kul, bir günahı bir gün işledi, günde bir sefer işledi, sonra tövbe etti. Allah buyurur ki, kulum günahını affedecek, magfret edecek Rabbi olduğunu bildi, kabul etti ve tövbe etti, istiğfar etti. Rabbi de onu magfret etti, affetti. Kul bir daha aynı günahı bir daha işlediğinde, Allah bir daha öyle buyurur. Kul tövbe edince, kulum günahını tövbe edecek Rabbini biliyor. Tanıyor, mağfiret diliyor, Rabbi de onu mağfiret etti. Üçüncü defa işlediğinde Allah buyurur ki, kulum bu günahı günde bin defa da işlese, o istiğfar ettikçe ben de onu mağfiret ederim. Tövbe etmek, istiğfar etmek bu kadar önemlidir. Günahta ısrar etmiş olmaz. Israr ederse ne olur? Allah günahında ısrar edenleri sevmez. Allah'ın sevgisini kaybediyor, onun için yanlışımız ne olursa olsun bir beşer olarak hata işlemeyen, yanlış işlemeyen, günah işlemeyen hiç kimse yoktur, eksik olmayan hiç kimse yoktur, peygamberler de buna dahildir. Allah onların hatalarını, günahlarını, yanlışlarını evet ayetlerle bize haber vermiş ki onlar da sizin gibi bir beşerdir demiştir. Ama onlar yanlış yaptığında ne yaptılar? Hemen tövbe ettiler. Hazreti Adem o Allah'ın yaklaşma dediği meyveyi yiyince ne buyurdu Allah ayet-i Ben size bu ağaca yaklaşmayın demedim mi? Adem asi oldu dedi. Yanlışını Babamızın yanlışını bize haber veriyor. Meleklerin secde ettiği, melekleri gören, onlarla muhatap olan, Allah'ın hitabına muhatap olan, Allah'ın kudret eliyle yarattığı Adem babamız yanlış yaptı. Allah öyle buyurdu. Biz onda azim bulmadık dedi. Düştü yani. Ama düşünce ne yaptı? Ne dedi? İnna zelemna enfusena Ya Rabbi, biz benle hava nefsimize zulmettik. Kendimize zulmettik. Eğer sen bizi mağfiret etmezsen, bize merhamet etmezsen, biz Hüsrana uğrayanlardan oluruz, dedi. Rabbi de onu affetti. Yanlış ne olursa olsun, günah ne olursa olsun. Yapmamız gereken şey, tövbe etmektir, istiğfar etmektir. Allah'ın ghaffar olduğuna iman etmektir. Ghaffar, tekrar tekrar işlenen günahı mağfiret eden. Evet, ama insan... ...kendisine karşı tekrar tekrar yapılan yanlışı... ...makfuret edemez. Gücü buna yetmez. Allah'ın ghafar ismi tecelli edenler müstesna. Ne kadar hatayı tekrar tekrar yapılan yanlışı affedebiliyorsa... ...o kadar Allah'ın ghafar ismi onla tecelli etmiş ki... ...o kadar Allah'a yakın, Allah'ın sevgisine layık olmuş olur. Evet işlenen her türlü günahı tekrar tekrar işlenen günahı magfuret eden, gafar olan Allah sevilmeye layık değil midir? Biz birine karşı tekrar tekrar yanlış yapsak o da bizi affetse onu sevmez miyiz? Bir de bizi yaratan Rabbimize karşı eğer yanlış yaptıksa hem de yanlış ne kadar olursa olsun ne kadar tekrarlanmış olursa olsun eğer mağfiret ediyorsa, neden mağfiret ediyor? Çünkü kulunu seviyor. Sevdiği için. Kulunun kendi sevgisini kaybetmesini istemiyor. Dolayısıyla kendisini sevmesini, yani imanını kaybetmesini istemiyor. Tevbe etmezse, istiğfar etmezse Allah'ın sevgisini kaybeder. Kendisinin Allah'a olan sevgisini, muhabbetini kaybeder. Dolayısıyla imanını kaybeder çünkü. Onun için ne kadar... Tekrar tekrar işlerse de günahı her defasında mutlaka istiğfar etmelidir, tevbe etmelidir ki günahta ısrar etmiş olmasın, Allah'ın sevgisini kaybetmesin. Allah günahta ısrar edenleri sevmez buyurmuştu çünkü. Evet, tekrar tekrar mahfiret eden ve kafar olan Allah sevilmeye layıktır. Neden Allah'ı sevmemiz gerekir? Onu hep beraber anlamaya çalışıyorduk Allah'ın isimleri üzerinden. Allah Hay ve Kayyum'dur. Hay'dır. bizatihi diri olandır. Bütün diri olan bütün mahlukat Allah'ın Hay isminin tecellisiyle diridir. Yani Allah'ın Hay isminin tecellisiyle dirilmiştir ve diri kalıyor. Ne zaman Allah o isminin tecellisini çekerse kuldan veya herhangi bir mahlukattan o ölür. Allah kayyumdur, kıyamda, varlıkta tutandır, ayakta tutandır, diri tutandır. Varlığını varlıkta tutandır. Hay ve kayyum. Yani insan bütünüyle hem varlık itibariyle, hem diri oluş itibariyle Allah ile varlıkta duruyor. Allah eğer onu her anda yaratıp yok etmese, her anda var etmese o yok olur. Olmaz yani. Nasıl ki ışık, güneşin ışığı peş peşe geldiğinden dolayı biz burayı sürekli ışık olarak görürüz. Bir saniyede 300 bin kilometre mi? Böyle peş peşe o ışık geldiği için biz burayı sürekli aydınlık olarak görürüz ki bütün varlık da Allah'ın tecellisiyle böyle varlıkta duruyor. Allah her anda onu yaratıyor. Sonra yok edip bir daha yaratıyor. Bu Allah'ın kayyum isminin tecellisidir. Diri tutması da böyledir. Her anda onu diri tutuyor. Yani bütün varlık Allah'ın hey ismiyle mühyi ve mümis efali arasında sürekli bir tecelli halinde var olup yok oluyor Allah her an bir şeyendedir her an bir yaratmadadır dedi yani Allah tecellisini bir durdursa tecelli etmese her şey birden yok olur ışığın yok olması gibi Allah hay ve kayyumdur bizi yaratandır bununla beraber varlıkta tutandır Kayyum ismiyle varlıkta tutandır. Yani her an Allah ile varlıkta duruyorsun. Her an Allah ile diriysin. Varlığımız bütünüyle ona ait, varlığımızı ona borçluyuz. Varlığımızı kendisine borçlu olduğumuz hay ve kayyum olan Allah beye layık değil midir? Herhangi bir şeyi birine borçlu olsak mesela farz edelim Gözlerimizi kaybettik Biri bir gözünü bize verse Veya böbreklerimizi kaybettik Bir böbreğini bize verse Ona ne kadar borçlu kalırız Ne kadar ona minnettar kalırız Onu ne kadar nasıl severiz Bütün varlığımızı bize ihsan eden Kendinden ikram eden ihsan eden varlığından Allah nasıl sevilmesi gerekir Ona nasıl aşık olunması gerekir ona nasıl abd olunması gerekir nasıl teslim olmak gerekir ona Allah hak olandır hakiki varlık sahibi olandır gerçek varlık sahibi hak olan Allah'tır gerisi geriye kalan bütün varlık Allah ile varlıkta duruyor Allah ile beraber var ondan dolayı var yani hiçbir varlık hak olmaz. Hakiki bir varlığa sahip olmaz. Varlığı kendinden olmaz. Varlığı Allah'a bağlıdır yani. Ama Allah'ın varlığı hak olarak kendinden. Onun için her şey, herkes bütünüyle Allah'a bağlıdır. Allah ile vardır. Allah ile varlıkta duruyor. Allah ile diridir. Ondaki bütün İsimler, güzellikler, sıfatlar Allah'a ait. Yani kul bütünüyle Allah ile beraberdir. Allah ile beraber varlıkta duruyor, yaşıyor, görüyor, biliyor, işitiyor, yiyor, içiyor. Bütünüyle ona ait. Bütün varlığı. Allah deyince bunu böyle anlamak gerekiyor. Ve bütünüyle hayır, bütünüyle rahmet, bütünüyle güzellik. Bütünüyle aşk, bütünüyle muhabbettir Allah. Saf. Kulun anlayamayacağı kadar, aklın kavrayamayacağı kadar güzellik. Rahmet, hayır, ikram. Kul Allah'ı bildikçe, tanıdıkça, anladıkça sever. Yoksa bizi yaratmış, dünyaya göndermiş. Güzel yaparsanız cennette, yanlış yaparsanız cehenneme. Sen Allah'i tanımıyorsun. Senin bu tarif ettiğin Allah değildir. Allah kendini böyle tanıtmamış. Allah Kur'an'da en Esmaül ül en ince ayrıntısına kadar kendini tanıtmıştır. Kendini anlatmıştır sana. Seni de sana anlatmıştır. Senin kim olduğunu da anlatmıştır. Senin Hazreti insan olduğunu, Allah'a yakın olduğunu, Allah'ın her anda seninle beraber olduğunu, ne yana dönersen dön, Allah'ın velşiği oradadır. Allah'ın yakınlığını anlatıyor. Allah insana şah damarından daha yakındır. Allah insanı çeper çevre kuşatmıştır dedi. İnsanı insana anlatıyor, meleklerin secde ettiği varlık. Allah'ın ruhundan nefettiği varlık. Hazreti insan. Allah'ın isimleriyle tecelli ettiği varlık. insan kendini Allah ile bilmez Allah ile tanımazsa kendine başka bir gözle bakmış olur ki kendisine hayvan gibi bakmış olur hayvan da diridir yiyor içiyor geziyor nefsin bütün arzuları istekleri var onda kendini böyle görürse kendini hayvan gibi görmüş ama insan kendini Allah ile görünce insan oluyor Allah ile beraber Allah'a yakın Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği varlık olarak görünce kendini insan olarak görebilir. Dolayısıyla başkalarına da insan gözüyle bakabilir. Yoksa ne gözüyle bakar? Hayvan gözüyle. Et kemik gözüyle bakar. Menfaat gözüyle bakar. Para gözüyle bakar. Bu hayvanı bir bakıştır. İnsani bakış değil. Rabbani bakış değil. Allah ile bakış değildir. Bir kul Allah ile bakınca Kendisine, insanlara, mahlukata neyi görür? Hazreti insanı görür. Allah'ın üzerinde muradi olan, Allah'a halife, Allah'a ayna olan insanı görür. İnsan ile muhatap olurken, onunla beraber olan Allah ile muhatap olduğunu unutmaz. Bunu bilir. Dolayısıyla eleştirmez, çekiştirmez, yermez, küçümseyemez. Niye? Rabbi onu yasaklamış da ondan. Neyle muhatap olursa olsun, ister tek başına olsun, ister başkalarıyla beraber olsun. Allah ile beraber olduğunu, Allah'ın huzurunda olduğunu unutmaz. Eğer unutmazsa, Allah ile beraber olursa, Hazreti insan olur, kamili insan olur. Allah'ı sever. Bunun içinde yapılması gereken şey nedir? Allah'ı bilmek, tanımak, Allah'ın kendini tanıttığı gibi el esmaul husnasıyla tanımak, sohbetini Allah ile yapmak, her anda Allah ile beraber olduğunu unutmadan Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek derdini Allah'a anlatmak, halini Allah'a anlatmak, kendisini yaratan Rabbini anlatmak, Allah ile samimi olmak gerekiyor, samimi hiç kimse guruna Allah'tan daha yakın olamaz. Ne anası, ne babası, ne eşi, ne evladı. Hiç kimse Allah'ın sevdiği gibi insanı sevemez, gurunu sevemez. Hiç kimse. Ne burada ayeti kelimede O ölüm ani geldiğinde, o ölüm sarhoşluğu geldiğinde evet, o ölecek olanın bacakları birbirine dolanır. Artık o bunun son ayrılış olduğunu bilir. Artık öleceğini biliyor. Buyurdu ki, o anda siz onun yanındasınız. Beraberindesiniz, etrafındasınız. Ama biz size ona daha yakınız. Ona yakın olan biziz dedi. Siz değil. Kuluma ben yakınım dedi. Sen sadece orada ağlayabilirsin. Ona acıyabilirsin. Dua edebilirsin ama Allah onunla beraberdir. Kurunu huzurla davet etmiş. Onun için o an gelmeden bizim onunla beraber olmamız lazım. Halimizi, derdimizi ona anlatmamız lazım. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Genişlik zamanında Allah'a dua edenler dara düştüklerinde Allah onların duasını kabul eder. Genişlik zamanında dua etmiyor, dara düşünce dua ediyor. Allah demez mi? Kulüm, Ya şimdiye kadar neredeydin? Niye beni unuttum böyle? Sonra Allah o darlıktan kurtarır, genişlik verir, bir daha unutur onu. Kulun böyle olmaması lazım. Her anda Rabbi ile olması lazım. Sohbetini onunla yapması lazım. Onunla dertleşmesi lazım. Halini ona arz etmesi lazım. İnsan biriyle, bir beşerle ne kadar sohbet eder, ne kadar dertleşir, sırlarını birbirine açarlarsa o kadar yakın, o kadar samimi dost olurlar. Değil mi öyle? Aynı şey Allah için de öyledir. Allah kuruna yakındır, Allah kuruna dosttur. Ama mesele kurun Allah'a yakın olup, bu yakınlığı tadıp Allah'a dost olmasıdır. Bu dostluğun olabilmesi için de kulun daimi bir duada olması gerekir. Sohbet deyince dua. Resulullah Efendimiz buyurdu. Dua ibadetin özü'dür. İbadetin özü. Bütün ibadetler duadır. Yani mesele Allah ile beraber olmaktır. Harini arz etmektir. Kulluğunu arz etmektir. Rabbini Tesbih etmektir, Rabbine hamd etmektir, Rabbine şükretmektir, Rabbini tekbir etmektir. Bütün bunlar, hepsi de gönül ile yapılması gerekenlerdir. İman ile, aşk ile yapılması gerekenlerdir. Bunu yaptıkça imanımız artar, Allah'a karşı samimiyetimiz artar, yakınlığımız artar, muhabbetimiz artar. Allah'a yakın oluruz, Nefsiden, şeytandan, cehennemden uzak oluruz. Ama Allah'tan kaçtıkça da tam tersi oluruz. Nefsimize yakın oluruz, şeytana yakın oluruz. Dolayısıyla cehenneme yakın oluruz. Allah hepimizi gerçek manada kendisini tanıyan, El Esma'u'l-Husna'sıyla tanıyan kullarından eylesin. Amin. El Esma'u'l-Husna üzerinden kendisini tanıyan, insani tanıyan, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan insani tanıyan kullarından eylesin. Amin. Gerçek manada Allah'a dost olan, halife olan, ayna olan kullarından eylesin. Amin. Allah hepimizi gerçek manada kendisini sevenlerden eylesin. Amin. Sevdiğini zanneden değil, gerçek manada sevenlerden, iman edenlerden eylesin. Allah'ın da kendisini sevdiği kullarından eylesin. Amin. Allah bizi huzura alırken bir dost gibi, bir sevgili gibi huzura aldığı, muamele ettiği kullarından eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun.